Nasreddin Hoca Baba Sözü Yazan Ekrem Bektaş Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca Ercüment Balakoğlu Nasrettin Hoca'nın karısı Elif Baysal Nasrettin Hoca'nın eşi Ve Mahmut Ersin Samir Reşat Tarık Tibet Çocuk Yaşar Özdemir Ses kayıt Ali Fırat Hoca, maşallah sağlığın sıhhatin pek yerinde görünüyor. Öyle mi görünüyor hanım? E, elbette öyle görünüyor. Pek keyiflisin hoca. Ah, sana baktıkça ben de mutlu oluyorum. Eh madem öyle oluyorsun, şöyle karşıya otur da bana bakıp bakıp mutlu ol. Ama sakın başka bir şey istemem. Aman hocam, ister miyim hiç? ...ne istesem her dediğimi yerine getiriyorsun zaten. Başka ne isteyeyim ki? Allah Allah bir tuhaflık var ama... ...demek her istediğini yerine getiriyorum ha? Elbette getiriyorsun ya. İyi öyleyse... ...ben birazından kısıntı yapayım. ...tazda yüz vermeye gelmez. <gülüyor> Zararı yok hoca. Verdiklerinin yarısı bile çok zaten. Allah Allah. canım be. Bu işte bir iş var hanım. Şey yoksa yeni bir elbise mi aldın ha? Yok canım. Elbise alsam sana hiç sormam mı hoca? Sorarsın. Sorarsın sorarsın da elbiseyi aldıktan sonra sorarsın. Aman hoca. Ömrümde bir defa yaptığım şeyi her zaman başıma kakıp durma. Ee, yani başına kalkmam, kalkmam da bir daha yaparsın deme lazım. Hoca, e, akşama ne yemek istersin? Ne bileyim yahu, evde ne varsa onu yap. Sen kuru fasulyeyi pek seversin. Kuru fasulye yapayım mı sana? Eh, madem içinden geldi yap bari. Yanına da şöyle bir muhallebiye ne dersin? Hayrola hanım, rahmetli babanı rüyanda mı gördün? Aman hoca illa de bir sebep arıyorsun yani. Ararım tabi hanım. Sen benim istediklerimi zor yaparsın. Hoca ister misin onu söylesen. Söylememe gerek var mı hanım? İstediğini pek ara bilirsin. İyi. Hemen yapayım hoca. Sen de şöyle güzel güzel oturup rahatına bak. Rahatıma mı bakayım? Ama hanım sen bana yapacak bir iş bulurdun zaman? Bugün çok yoruldun. Bahçeyi çapaladın, ahırı temizledin, odun hazırladın. Ee, olsun sen de bugün suya gittin. Az iş mi canım? Aaa, sahiye hoca, ben su almaya gidecektim değil mi? Hiy. Vah vah vah vah, nasıl da unuttum. B unuttun mu? Ah, Zararı yok hanım, yarın alırsın. Ama hoca evde abdest alacak su bile yok. En iyisi gideyim de şimdi getireyim bari. Aman hanım biraz geç olmadı mı? Canım geç oldu ama ne yapayım hoca... Kuru fasulyeyle muhallebiyi başka bir zaman yaparım ha, Başka zaman mı? Ama ben bu akşama kendimi hazırlamıştım. E, suya sen gitseydin istediklerini ben yine yapardım ama e, kabahat benim. Sana suya git diyemem ki. Ben, diyemezsin tabii hanım. Ben vazifemi yaptım. Su senin işindi. Ben hemen eşeği hazırlayıp testileri yükleyeyim. Hay Allah ne desem bilmem ki istersen suya ben gideyim hanım Ay hoca sahi mi ah beni sevdiğini bilirdim zaten Seninle ilgisi yok hanım kuru fasulyeyle muhallebinin hatırına gidiyorum Olsun hoca olsun suyu getir de muhallebinin hatırı için olsun Baştan beri iltifatın suyu bana getirtmek içindi numaranı yuttuğumu zannetme hanım <gülüyor> Yutsan da yutmasan da önemli değil hoca sen suyu getiriyorsun ya, ona bak. <Gülüyor> <Gülüyor> dur Bozoğlan dur, bağırıp durma. Dur dedim, biliyorum vakit geç oldu. Ama ne yapalım yapalımca hanım suya gitmeyi unutmuş. O burdan vayı bırak, o buradan bak. Soruda kuru fasulyeyle muhallebi var. Işte. Töbe töbe. Yahu bu zolan eşek muhallebiden ne kadar? Sana da dönüşte arpa veririm falan mı? Ha? Hahaha. Hoşuna gitti değil mi? Şimdi salla bakalım kulunu. Hey hoca, bir dakika bakar mısın? Ne var? <gülüyor> sen Reşat ha, ne var? Hocam senden bir ricam olacak. Hı. Şu benim oğlana biraz nasihat ver. Hiç beni dinlemiyor. Ya senin adın ne evladım? Ne yapacaksın adımı? E, sen ne yapıyorsan ben de onu yapacağım. Hadi söyle bakalım adın ne? Adım Abdullah. Çok güzel adını baban mı koydu senin? Evet hocam ben koydum. Babamın adı olsun dedim. Ee, keşke koymaz olsaydım. Bu da babam gibi aksi bir çocuk oldu. Ya demek babanla aksiydi ha? Evet hocam, hem de çok aksiydi. Peki, sen şimdi Abdullah'a ne dememi istiyorsun? Hocam, öğlenden beri çocuğu bir su almaya gönderemedim. Ya demek öyle. Öyle hocam, e şey testileri yükledim öylece duruyor. Eşekle beraber inat etti gitmiyor. Ya, Abdullah iyi çocuktur benim sözümü dinler. Hadi bakalım Abdullah, hemen eşeğe al gel, ikimiz beraber suya gidelim. Peki hocam. Ee, şey, hocam, nasıl oldu da bu çocuk senin sözünü dinledi Ben bir türlü dinle demedim. Ee, sen babama çekmiş ya, baban da aksi bir adammış. Evet hocam. Peki, baban seni su almaya gönderdiği zaman sen hemen gider miydin? Ee, şey... Hatırlamıyorum e, Tabii o zamanlar e, çok küçüktüm Seni gidi köftah ol işine gelmedi mi hatırlamazsın Bir gün gelecek bu çocuk da hatırlamayacak Babam çok apsi bir adamdı diyecek. Anlamadım hocam Unutma Reşet ağa, sen babanı dinlemiş olsaydın Oğlun da seni dinlendi Ne demek istiyorsun sen şimdi Ne olarak? dediğim açık yahu Sen babana nasıl davranırsan çocuğun da sana öyle davranır Aman hocam ben sana çocuğa nasihat et dedim sen durmuş bana nasihat ediyorsun. Nasihat etmiyorum Reşat ağa. Doğru olanı söylüyorum. Babasını dinlemeyenin çocuğunda bunu bir hakkı yoktur. Hakkı yok mudur? Elbette yoktur. Hem istesen bile seni işte böyle dinlemez. Ee, şey... Ee, şimdi aklıma geliyor hocam. Doğrusu öyle. Babamı ben de pek dinlemezdim. Ya şimdi anlamaya başladın bu. Demek ki hocam... Benim babam da büyük babamın sözünü dinlemezmiş. Belki öyledir ama belki başka bir sebebi vardır. En seni affetmesi için Allah'a yalvar Reşat a. Sağ ol hocam ama ne olur şu çocuğu yola getir hocam. Yola geldim baba yola geldim. Ne çabuk geldin yahu. Gitmemiştim ki hocam suya gitmeye hiç niyetim yoktu. Onun için şu kayanın arkasına geçip saklandım ve sizi dinledim. Ya demek bizi dinledin. Peki neler duydu? Hepsini duydum hocam. Ama bundan sonra ben babama iyi davranacağım. Çünkü çocuğumun da bana iyi davranmasını istiyorum. Aferin sana Abdullah. Gördün mü Reşat ha? Senin çocuk bize nasihat verdi. İnşallah babam beni affeder de. Günahımdan kurtulurum hocam. Affeder Reşat ha, affeder. Bütün babalar çocuklarını affeder. Baba... Ver öpeyim de beni affet. Artık senin her sözünü dinleyeceğim. Sağ ol evladım, sağ ol. Ben seni affettim. <gülüyor> Sen de benim kusurlarıma bakma. <gülüyor> Bu kadar af merasimi yeter. Abdullah hadi koş şu eşeği getir de. Suları doldurmaya gidelim ha. Hadi koş. <gülüyor> İşte Abdullah çeşmeye geldik. Çeşmenin başında Mahmuda adam başka kimse de yok. Fazla geç kalmayacağını demektir. Selamünaleyküm Mahmuda. Aleykümselam hocam hoş geldiniz. Bugün sağ ol be gelmişsin. Neden oğlanı gözetmedin? Ee bugün böyle oldu hocam. İş bana düştü. Yoksa sen de babana bir şeyler mi yaptın? Ne babasıdı hocam? Benim babam ölen yıllar olmuş. Ben de yıllar öncesinden bahsederim. Yok, şunu doğru düzgün söylesene hocam. Elimi söyledik canım. Demek ki baban seni soğalmaya gönderince gitmezmişsin Gitmez olur muyum hocam? Ben babamın sözünden dışarı çıkmazdım. Öyleyse neden senin oğlan sözünü dinlemeyip soğalmaya gelmedi? Sen ne diyorsun hocam? Benim oğlan iki gündür kasabada. Demek aranız o kadar kötü. Ha? Hayda. Bu lafta nereden çıktı hocam? E oğlan kasabaya kaçtı dedi ya. ya. Ama yaptın hocam şimdi ha. Benim bir işim vardı. Oğlan onu görmeye gitti. Ha He ya. <gülüyor> i̇yi iyi iyi. Biz de ortaya bir laf attık işte canım, Belki tutar diye. Hocam. Ha? Ben senin ne dediğini hala anlayamadım. Benim suyum doldu. Bana müsaade. Bir başka gün ne demek istediğini bana anlatırsın. Hadi yollah hoca. <gülüyor> güle güle Mahmud Ağa güle güle. <gülüyor> Kim o? Ben geldim hanım aç. Ah, açıyorum hoca açıyorum. Ayol niye <gülüyor> bu kadar geç kaldım? Neredeyse hava kararacak. Babalarının lafını dinlemeyen iki kişiye nasihat ettim de ondan geciktim. Nasihat mı? Ne nasihati hoca? Baba nasihati. Aman hoca, bazen böyle lafın yarısından başlarsın, hiçbir şey anlaşılmaz. Zarar yok hanım, anlayan anlamıştır nasıl olsa. İyi iyi, anlayan anlasın, beni ilgilendirmiyor. İlgilendirmez olur mu hanım, herkesi ilgilendirir. Herkesi mi ilgilendirir? Elbette ilgilendirir, mesela sen babanın sözünü dinler miydin? Ayol dinlemez olur muydum? Eğer dinlemeseydim sana varır mıydım? <gülüyor> Aferin hanım, bu cevap her şeyi aydınlattı, şimdi gelelim bizim kuru fasulyeye. Biraz daha kaynadı mı pişer hoca, muhallebi de oldu, soğuyor. Ah ah ah, oh oh, yorulduğuma doğrusu, bugün akşam yemeğini biraz erken yasak iyi olacak hanım. Neden iyi olacak? Benim rahmetli babam serdiği bir şey oldu bu yebeği erken geldi de rahmetli babama uyuyum diye aklımdan geçti. Ah hoca, ah. işine geldi mi babana uyarsın? İşine gelmedi mi babana aklına bile getirmezsin. Yo hani burası doğru değil. Ben hiçbir şeyi menfaat için yapmam. Biliyorum hoca, biliyorum. Ben de bu sözü söyletmek için uğraştım. Hadi eşeğin samanını ver de gel. Eşeğe sözüm var halim. ...bugün biraz da arpa vereceğim. İyi hoca iyi hadi çabuk ol. Bugünlerde kimse insanlara verdiği sözü tutmuyor. Ama sen eşeğe bile verdiğin sözü tutuyorsun. Ha, e, öyledir hanım öyledir. Çünkü bana nasrettin hoca derler.